Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah Allah. Allah hepinize hayır versin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi naçı Allah Azze ve Celle bizleri mahcup olacak çözden, mahcup olacak davranışlardan uzak kılsın. Kimi yüzlerin ağrı, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Kardeşler halları yıkattık, daha nemli. Eğer altınızda yaş arınama veya çekme olursa yastıkları kullanımlarına altlarınızı alabilirsiniz. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamun aleyküm ve <gülüyor> rahmetullahi ve zarekattir. <gülüyor> Sohbetimize geçen hafta kardeşimizin bir tanesinin sorusuna cevapla başlıyorum. Kardeşimizin sorusu, cuma günü ticaretin yasak olduğu saat hangisidir? Ticareti ne zaman yapacağız? Ne zaman yapmayacağız diye bir soru sormuştu. Cuma'da bir eksik kısım orasıydı. Bunun izahıyla başlayacağız. Biliyorsunuz Cuma ayetinde geçen bazı kavramlar var. Nidaydı, zikirdi, ticaretti. birlerini zikrettik. Alışveriş alan alakalı kavrama baktığınız zaman Allah'u Teala Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi bırakın buyurarak ne yapıyor? Cuma'nın ezanının okunmasıyla birlikte alışverişi ne yapıyor? Yasaklıyor. Cuma'nın ezanı ise ne zamandır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ki bizim için ölçü nedir? O'dur. Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Cuma'nın ezanı ne zaman okunurdu? Kendisi hutbeye çıkıp oturduğunda müezzin kalkar ne yapardı? Ne yapardı? ezan okurdu. Baz olarak nedir? Hudbeye çıkıldığı zamandaki okunan ezandır. Buna göre demek ki cuma ezanıyla birlikte her türlü alışverişi bırakıp namaza gidilmesi farz. Ezanın okunmaya başlamasından itibaren yapılan her türlü alışverişi bırakmakta nedir? Farzdır. Yapılırsa bu da haram hükmüne dahil olur. Şimdi Ayette sadece alışveriş kavramının zikredilmesinde diğer muamellerin yapılmasının da mübah olduğu ortaya çıkmaz. Çünkü bu ifade sadece alışverişi değil, tüm meşguliyetleri bırakarak namaz için harekete geçmeyi ne yapıyor? Emreden bir ayet-i kerimedir. Burada alışveriş kelimesinin zikredilme nedeni, civardaki yerleşim bölgelerinden Medine'ye gelen insanlar, yanlarında satmak için, yani alışveriş yapmak için mal getirirler ve mescidin etrafında ne yaparlardı? Bu malları sergilerlerdi ve herkesin ihtiyacını karşılayabilmek için burada ne yapar? Ticaretten meşgul olurlardı. Cuma günü ticaretin yoğun olması bu dolayıla bundandı. İşte bu sebeple ayette yasaklama sadece ayetle, yani alışverişten sınırlı değil, namaza gitmeye mani olan her meşguliyet haram kılınmıştır. Evet. Ve Allahu Teala ayette alışverişi açıkça zikretmemiş, zikretmiş olması sebebiyle Cuma ezanından sonra her türlü alışverişin haram olduğu hususunda sahabeden birçok rivayet gelmiştir. Bunda hepsi ittifak etmişlerdir. Ayrılığa düşen yoktur. Misal ben fazla şeye girmeden i̇bn Abbas'tan Tabiinden Hasan-ı Basri'den ve Tebeyt'abi'inden eee Rıhri'den alimlerden gelen rivayet söyleyeyim. İbn Abbas cuma namazı için nida edildiği zaman alışveriş akitleri haramdır demiştir. Bundan onun ticaret kapsamına giren her türlü alışverişin haram olduğu görüşü çıkmıştır ve İbn Abbas talebelerinden Ata ezanla birlikte bütün hareketlerin devamı haram olur demiştir. Ve cuma günü ezan okunduğu vakit her türlü oyun, eğlence, alışveriş ve her türlü hareketin devamı nedir? Haramdır. Hatta alimler demişlerdir ki kitap bile yazması nedir? Haramdır. Hatta ben bir gün cumadayken e, imamın veya namaz kıldırma memuru diyeyim. Hutbesi çok hoşuma gitti. Uzun bir hutbeydi. Hutbeden notlar aldım. Yani ilgimi çekti. Namazdan sonra hoca efendi diyeyim artık çünkü biraz bilgiliydi. Kıldırgaçlardan değildi. Dedi ki sen farzi ihlal ettin. Niye dedim. Ben dedi cuma günü cumanın ahkamını senden öğrendim. Ama sen dedi ben hutbedeyken benim sözlerimi dedi, zapt ederek kendi sözüne, yani hatta anlattıklarına ters düştüm dedi. Doğru söyledim. Yani Cuma'nın hutbesi farz hükmündedir. Onu olduğu gibi, şu iki kulağımda ne yapacak dinleyeceğim ve belliyeceğim. Başka hiçbir şeyle meşgul ne yapmayacaksın? Olmayacaksın. Ki hadis-i şerifte bu yönü geliyor. Hiçbir şeyler ne yapmayacaksın? uğraşmayacak Hatta iki kişi konuşsa bile sus bile demeyeceksin. Kavga bile etse ayırmayacaksın. Sen oraya doğru ne yapacaksın? Yöneleceksin. Evet kardeşler ayette söz edilen ezan Allah Resulü a.s.m'ın zamanında mevcut olan ezandır. Dolayısıyla namaza nida edildiği zaman alışverişi bırakın emrinin muhatabı da bu ezandır. Yani çok kısa bir zaman aslında. Hutbeyle farzı nedir? selamına kadar olan bölümdür. İşte bu ezanla namaza, ya yani namazın selamına kadar gitmeye mani olan her şeyi Allah ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ve bizatihi alışverişi veyahut da namaza giden her türlü, namazdan alıkoyan her türlü davranışı dinimiz ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ve buradaki illet, alışverişin haram kılınmasındaki illet Namaza gitmeye engel teşkil eden her şey. Sadece alışveriş değil. Giden her şey. Aynı illete sahip olan şeylerinde haram olmasını idare eder demiştir İbni Abbas. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Gelelim korku namazına. Korku namazının ne olduğunu bilir misiniz? Burada sormak istediğiniz. Var mı cuma meselesinde sormazsanız daha güzel olur ama sormak istiyorsanız buyurun. Yani bu seferdeyken kim kalkar mı? Cuma'nın mı? Geçen hafta işte tartıştık. Hopa. Buhari'de Ali Efendi bizden radıyallahu anh'dan tek bir geçer. Rivayet gelir. Seferdeyken cuma insandan sakıt olur ama dilerse kılabilirsin. Yani seferdeyken yani cumanın sakıt olduğu haller neydi? Hastaysa ise, yolcuysa kadınsa korku varsa yağmurdu kardı şeyler varsa bu ne yapar cumayı düşür Onun dışında cuma katibi nedir farzdır. Bu kardı rivayet var yolcudan namaz cuma namazı ne yapıyor düşür ama düşse bile Dilerse kalabilir. Ama farz değil farziyeti ne yapıyor düşür. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 239. ayetinde, e, isterseniz yerinden okuyalım. Rabbimiz bize bir kolaylık sağlamıştır. Sağladığı kolaylık nedir? Korku anında, yeryüzünde, seferdeyken, ister binitli, ister yaya, namazı ne yapın? Kılın diyor. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazınızı yürüyerek yahut binmiş olarak kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman siz bilmezken Allah'ın size öğrettiği şekilde onu anın ve namazı kılın. Evet. Korku. Korkunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tarif etmeye gerek var mı? Mal Can emniyeti yok. bu Davut'un kitabı Salat'ta e, bunun çok güzel bir örneği var yürüyerek ve binitli binitsiz imayla namaz kılın diyor ya. Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam beni falan beldeye diyor fedai olarak göndermişti. Oraya girdiğimde diyor ikindinin vakti girmişti diyor. Bense diyor tanınmamak için kimliğim bilinmesin diye hem yürüyor hem de imayla namaz kılıyordum. Yani içinden zikrederek bir rekat ne yapıyor? Namaz kılıyor. Bu korku anında tınlar nedir? namazdır. Allah Azze ve Celle bunu bize ne yapmıştır? Kolaylık kılmıştır. Ayşe annemizden gelen rivayette Müslüm'ün rivayet ettiği, Allah diyor namazı ilk farz ettiği gibi, yani ilk farz olduğunda iki diye ikişer ikişer farz olmuştur. Son muhkim olanlara dörde çıkmış, seferde yine ilk farz olduğu gibiye düşmüş, yani ikiye korkuda da bir olarak Resul'ün diliyle ne yapmıştır? Farz kılmıştır diyor. Evet, korku namazı nedir? Bir namaz, bir rekattır. Ve e, Allah Resulü ve Vesselam'ın biliyorsunuz e, 17-18 tane meydan muhaberesi olmuştur. Yani savaş olmuştur. Bir fiil katıldı. Ve bu savaşların içinde e, ki onun e, 23 senelik bir nübüvvet hayatı vardır. Ve ayetlerde ne olmuştur? Peyderpey inmiştir bir olaya binaen hüküm inmiştir. Namaz farz mıydı? Farzdı. Ama mesela bir savaş anındayken namazın e, vakitlerinin geçmesinde insanlar ne yapacağını ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Hüküm yoktu. Üç ya da dört sefer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep savaş halleridir. Gece namazını atmıştır yapmıştır? Dört vakiti, üç vakiti, beş vakiti kaza ettiği vardır. Ve Allah Azze ve Celle Nisa Suresinin 101, 102 ve 103. ayetlerini indiriyor. Ne diyor? Savaş anında bile namazını ne yapmak? Terk etmem. Etme. Yani namazı terk etmek için hiçbir sebep neymiş? Yok. Yok. Ayakta kılamıyor mu? Oturarak. Oturarak kılamıyor mu? Yatarak kıl ya da ima Yani hastaysan Böyle yolcuysan kısa korkuda bir zekat ama muhakkak namazını al kız unuttun mu hatırlayınca uyudun mu uyanınca ama namazın terki nedir yok kazası da yok terki olmayanı kazası da yok ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapmış olduğu üç ya da dört tane kazası hükmünün inmeden önceki zamanıydı. İşte bu ayeti kerime indikten sonra ordunu ikiye böl. Ne yapsın? Bir kısmına bir rekat namaz kıldır, öbürleri ayakta kalsın. Ellerinden de silahlarını atmasınlar, bırakmasınlar. Sonra onlar bir rekat kılınca geri geri gitsin, öbürleri kalsın. Bu hangi namaz? Korku namazı. Bakın korku namazı yürüyerek, binitli, biniksiz yayan ferden, imayla kılındığı gibi cemaatla da ne yapıyormuş? Kılınabiliyormuş. Bunun nafile namaz olduğunu iddia edenlerden bile. Kim nafile iddia ediyorsa evet. ya aptaldır ya da dinini bilmiyordur. Evet. Ayetten sabit. Nafile değil. Demek ki korku namazı bizim için geçerli olan farzdır. evet değil. Evet, yani, Bunu kim ancak... diyorsa evet. tam bir cahildir. Yani. Çünkü Nafileyi terk edersen insana bir şey olmaz da farzı terk edeyim. Adam deli mi lan düşmanın karşısında nafile sunacak? <gülüyor> Neyse. sohbeti devam edelim. La ilahi. Kim soruyor bunu? Bilim. Neyse. Konsantremi bozdu. <gülüyor> Kaç lafı <gülüyor> laf <mı? Peki>. <gülüyor> bir Ramazan Namaz'a evet. kardeşime dedikçe söylüyorum. Bunu akıl graf sana o şekilde getirelim. Bizim buna bulur. Evet. <gülüyor> Kur olmasa bile muhtarın sağlar. Evet. evet. Korku namazında e, illet korkma kardeşler. Buna gidip de ben korktum korkmadım diye bir doktora şuna buna sormanıza gerek yok. Korku korkudur. Korku olduğunda cemaatlerinde, ferdende insan bu namazı ne yaparmış? kılabilirmiş. Korkunun cemaatle kılınış şekli nedir? Budur. Yani ordu ikiye bölünür. Namazı kıldıran iki kılmış oluyor. Cemaatle bir kılmış olur. Bunu anladınız mı? Evet. Ve hangi vakitte? Bir zekettir. Korku namazı bu. Evet. Gelelim. Bunu anladık mı? Korku namazını. Evet. Var mı bir müşkülat Yok. Evet. Ne olursa olsun bir rekattır. Gelelim bayram namazına. Bayram namazı kadın olsun, erkek olsun kılması gereken bir Müslümanın namazlardan bir tanesidir. Hatta kadınların bazı özel günlerinde bile olsa onlar da bayram namazına çıkarlar. Fakat cemaatler namaz kılmaz. Arkada durur onların tek biriyle ne yaparlar? Tekbir alırlar. Bayram namazı bu kadar önemli namazlardan bir namazdır ve Allah Resulullah Sallallahu Vesselam İmam Nesai'nin naklettiği bir rivayette Medine'ye hicret ettiğinde bakıyor ki bir karnaval var. İnsanlar bayram yapıyor. Bu ne işte şu bayram, şu ne, bunu bu bayram. Ben cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım. Size iki bayram bir, şu Ramazan'dan sonra Şevval'in hüvaliyle gözüken Ramazan ikisi de Zilhicce'deki e, e, hacının Arafat'tan indiği Arafa, Arife gününden sonraki kurban bayramı demiştir. Bunun dışındaki bütün bayramların hepsi cahiliye bayramlarıdır deyip ne yapmıştır? Hükmünü hepsinin kaldırmıştır. Bizim iki bayramımız var kardeşlerim. Bu iki bayram namazı da ne zaman kalınır? Abdullah bin Büsür'ün naklettiği, söylediği bir ifade de Bukhari tabu talikte bayram namazı babında naklediyor. Biz bayram namazını, tesbih namazını kıldığımız vakitte, yani kuşluk namazını kıldığımız, yani sabah namazının kerahatı çıktı mı, o saatte, kuşluğun saatinde bayram namazı ne yapar? Kılardık diyor. Bayram namazı kaç rekattır? İki rekattır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bu namazı koşuluk vaktinde kılmıştır. Ve e, kadınların da, kızların da oraya gelmelerini emretmiş. Elbisesi olmayanlar, fazla olanlar olmayanlara versin deyip paylaşmayı da ne yapmıştır? Müslümanlara tavsiye etmiştir. Sünneti nedir? Bayram namazları kardeşlerim ee, mesela Enes'in çok çocuğu olmuştu. Hatta bir rivayete kadar yüzü geçmişti. O kendi e, şeyini alır, aile erkanını, musallaya çıkar. Bayram namazını ne yapardı? Kendisi kıldırırdı. Bayram namazı musallada kılınır, bir evde kılınır, bir bahçede. Yani istediğiniz yerde bayram namazını ne yaparsınız? Kılabilirsiniz. Bayram namazı aynı Cuma namazı gibi değildir. Yani mescit namazı değildir. İstediğiniz yerde kılabileceğiniz bir namazdır. Vakti kuşluk vaktidir. Ve geciktirilmemesi gerekir. Kuşluk vaktini biraz geciktirince Abdullah bin Büsür imama ne yapıyor? Kızıyor. Namazı geciktirdiği için Allah Resulü bunu tesbih namazını kıldığımız vakitte kıldırırdı. Diye. Evet. Ee, i̇ki rekattır Aynı bir sabah namazının sünneti gibi kılınır. Fakat bir fark var. iki tane boş tekbiri vardır. 7'si birinci tekbirde, şey rekatta. 5'i de ikinci rekattadır. İkisi de Fatiha'nın hemen önündedir. Yani birinci rekata başlıyorsun. Allahu Ekber. İftah tekbirinin duasını okuyorsunuz. Mesela Subhani diye meşhur olan. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diye yedi tekbir alıyorsunuz. Sonra Fatiha, Zamm-ı sure. ayağa kalktığınızda ikinci lekata beş kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, sonra Fatiha, Zamm-ı Sûre. Bayram namazını kılınış şekli budur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Bayram namazında ezan ve Kamet okunur mu? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, şey. Netesel Biliyorsunuz, Ramazan ayında teravide birçok şeyi çok güzel öğrettik, değil mi? Her yeni gelene bir teravide bir kahmet getirtirdik Hiç iş Ramazan'da geldiniz mi siz buraya? Bir parka, bir ah Allah, Yok. hiç gelmedim. Köydeydim. Ne inşallah. Evet. Bayram namazında ezan ve kâmet nedir? Yoktur. Nafilelerin hiçbirinde yoktur. Ezan sadece neye hastır? Bayram Farz namazı. olan namazlara hastır. Bayram namazında da ezan ve kâmet yoktur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazında e, genelde kıraatında Ala suresini ve ikinci rekatta da Gaşiye suresini okumaya gayret etmiştir kardeşlerim. Evet. Hudbesini ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet. namazdan önce mi vermiştir sonra mı? Evet. evet. Cuma namazı gibi değildir. Biliyorsunuz Cuma günü önce hutbe sonra namazdır. Ama bayram günü önce namaz sonra hutbedir. Cuma'nın hutbesini dinlemek farz ama bayram namazının hutbesini ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe vereceğiz. Dilerseniz hutbeye katılıp iş olan gidebilir diye ne yapmıştır? Hutbeyi dinleyemeyecek kadar acele işi olanlara müsaade ne atmıştır Etmiştir. Ama cuma hutbesi öyle değildir. Evet. Başka e, bayram namazından önce ve sonra namaz kılmak nedir? Yoktur. Sadece Bayram namazı vardır. Fakat sahabenin bir tanesi e, yanlış hatırlamıyorsam deve sulamaktan geliyor, gecikiyor. Bayram namazı da ne yapıyor? Çıkıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine iki rekat namaz kılmasını nafile olarak e, tavsiye ediyor. Yani namazı kaçıran normal, yani o yedi ve beş tekbirsiz, iki rekat nafile bir namaz kılması gerekiyor. Dilerse tavsiye da diler. Evet. Bayram namazında müstahap olan işler vardır. Bunlardan birisi nedir? Kusletmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, guslü e, Cuma günü, Arife günü, Ramazan bayramının günü ve Kurban günü bayramı günü kusletilir diyerek Müslüman'a ne yapmıştır? Usl etmeye teşvik etmiştir. Çünkü Müslümanların bir arada bulunmaları, birbirlerini çoğu zaman görmeyebilirler. Kendilerinden tiksindirici bir şey, koku bir şey. Müslüman, müslüman da ne yapmayacak şeytanı oynatacak her şeyden uzak durması gereğini tavsiye etmiş ve temizlenmelerini, buste etmelerini emretmiştir. Yine en güzel elbiseleri giymeyi güzel kokular sürmeyi ne yapmıştır? E, tavsiye etmiştir. Ramazan ayında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bayram namazına çıkmadan önce bir şeyler yer öğle namaza çıkar Kurban bayramı namazını ise hiçbir şey yemeden çıkar, namazını kılar, kurbanını keser, kurbanın etinden bir şeyler yiyerek bu da bunun orucudur derdi. Yine bayramın sünnetlerinden birisi ki araba içinde bu geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza bu yoldan geldiyse giderken şu yoldan gitmiştir. Gelirken farklı, giderken farklı yol seçmiştir. Bu da bize sünnetlerinden bir tanesi kardeşlerim. Evet. Her iki bayram günlerinde de devamlı tekbir getirilmiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah Allahu Ekber gibi. Bunu yaşamış olduğumuz toplumda, tabi İslam hakim olmadığı için hiçbir şeye, nereye has yapmışlar? Bayram. Sarık mı saracağım? Camide saracağım. Cübbe mi giyeceğim? Camide giyeceksin. Şal var mı giyeceksin? Nerede giyeceksin? Tekbir mi getireceksin? Camide getireceksin. Namazdan sonra getireceksin diyor. Ne yapmışlar? Kıstırmışlar. Aslında tekbir arefe günden başlayıp bayramın son gününe kadar sahabeler sokaklara ne yapardı? İnletirlerdi ve sesleri tekbir getirmekten ne yaparlardı? Kısılırdı. Bugün bakın Caddelerde müziği sonuna kadar gıp gıp gıp açıyorlar. Islık çalarak gidiyorlar. Kavala çalarak gidiyor. Kimse rahatsız söylüyor mu? Aynı kavalcılar onlara doyuyor. Ama tekbir getirerek gitti mi? Önce deli diye bakarlar. Değilsen hemen başka bir gözden bakarlar. Bu da Müslümanın dininde samimi olmadığını, yaşantısına dinini tam geçirmediğini ve İnsanlara da bunu davet etmediğinden kaynaklanır. Evet kardeşlerim. Bayram namazlara da ne yapılıyor? Bu şekilde kılınıyor. Evet. Var mı bundan alakalı sormak istediğiniz? Bayram namazı iki rekat. Gündeki sohbetimizde bayram namazı olduğu gün cumaya denk gelirse başımızdan biri düşer ruhsatı verdiniz. Evet. O ne? Allah de, aleyhisselatü, de, aleyhisselatü Vesselam İki bayram aynı güne gelirse geçen zikrettiğim için zikretmedim. Baştan aldım da. E, biz her ikisinde kılacağız. Ama siz dilerseniz bayram namazından sonra Cuma'yı ne yaparsınız? Terk edebilirsiniz. Ama biz her ikisinde ne yapacağız? Kılacağız diyor. Yani bayram günü Cuma'ya denk gelirse isteyen Cuma'yı terk edebilir. isteyen kılabilir. Burada ruhsat tanınmıştır. Yani farz ne yapıyor? Düşüyor. Bizde derken... Allah de Allah'ın üstükten her ikisinde kılacağım. Peygamberlerden her evet. Ben her ikisinde kılacağım. Sizse dilerseniz diyoruz. Tamam. Evet. Husuf ve husuf namazı yerhami. İş duydunuz mu? Evet. Husuf ve husuf. husuf. Yani husuf. ay ve güneş tutulduğunda kılınan namaz. Kardeşlerim bu namaz aynı bildiğimiz iki rekatlık bir namazdır. Bunun tek farkı kıraatı ve rüküsü bunda da fazladır. Yani Fatiha'yı, zam-ı surayı okudun mu? Allahu Ekber'di ne yaptın? Rüküye gitti. Rüküden kalktı. Fatiha, zam surayı. Allahu Ekber Rüküye kalktı mı? Fatiha, Ramlu Sûreti. Üç ya da dört kere bir rekatta ne yapıyor? Sadece e, kıraat ve ruku fazla. Üç ya da dört kere Allah Resulü'nü İslam bir rekatta üç ya da dört ruku kıraat yaptığı da var. Üç yaptığı da nedir? Var. Hem üç hem dört. Yani namaz iki rekat. Sadece güneş ve ay tutulmasının namazındaki farklılık Rükü ve kıraatı nedir? Fazladır. Ama maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda pek bilinen bir namaz değildir. Ki neden bilinen bir namaz değildir? Hiç dikkat ettiniz mi? Amel-i imandan bir cüzde değil ki. Mürciye bir toplum bu toplum. Sen şuraya bak. inkar etmediğin müddetçe başver. Kılmazsan ne olur? Kabirde kızgın sacın üzerinde sana Kıldırırlar. Böyle anlatıyorlar. Namazın faziletini ilk bakılacak amel olduğunu, Allah'ın değer verdiği bir amel olduğunu, namazı terk eden İslamdan bir nasip olmadı. Anlatılmıyor ki bu topluma. <gülüyor> Anlatılmayınca onlarla ne yapıyor? Ya sen inkar etmediği müddetçe şuraya bak deniyor. Yani adamın beş vakit namazda gözü yok ki güneşle ay tutulduğunda namazda Göz olsun. Evet. Kusuf ve kusuf namazının vakti ne zamandır? Güneş veya ay tutulmaya başladığında namaza durulur. Tutulma bitti mi namazda ne yapar? Biter. Ve bunun hutbesi de vardır. Hatta çok meşhur bir hadis vardır. Yani sahihtir de bazı hadisler cibri var gibi meşhurlar. Rabbimden Rabbim'dan üç şey istedim. İkisini verdi de birini vermedi hadisi de işte bu husus ve husus namazının birindeki hutbelerinden bir tanesindedir. <gülüyor> da geçer. Vermediği neydi? Aa, evet. Birlik beraberlik. Evet. Birlik ve beraberliğini bozma dedim. Ben bunu ezelde öyle takdir ettimdir. Aferin. Evet. Hutbesi var mıymış? Varmış. Vakti ne zamanmış? Başlayınca. Güneş ya da aynı zaman. Gece arası mı? Gece yarısı. Gündüz mü? Gündüz. Sabah mı? Sabah. Hangi saati gelirse gelsin ne yapacağız? O zaman. Bizim ilk husuf ve husuf namazıyla tanıştığımız 20 seneyi geçmiştir. Tabi vaktini atlamışız okuduğumuzda. Arkadaşlara dedik ki akşam işte toplanalım, açta toplanalım 9.30'dan. 9.30'da toplanalım bir güneş tutulma namazı kılalım. 20 sene önce toplandık, kıldık. Tabi değişik bir namaz oluyor. Ruhiye giden geri geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Yani hiç kılmayınca değişik oluyor. Hutbesini falan. Neyse hepimiz ayrı dişten evimize gittik. Aradan bir hafta geçti. Kitap okuyorum, baktım. Güneş tutulduğunda ya da ay tutulduğunda namaza başlanır. Bitti mi tutulma? Namazdan çıkırız. Bizim güneş gündüz 11'de tutuldu, biz akşam 9'u çeyrek gece namaz kıldır. Oldu mu? İnşallah olmuştur. Ama bilmiyorduk. Yani ilk girişimiz bizim böyle olmuştur. Atlamışız, yani vaktini atlamışız. Ee, fakat bunun da vakti neymiş? O vakitte bu Allah Resulü'nün terk etmediği nedir bir namaz çeşididir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu muhakkak yapmıştır. Ve korkuyla, endişeyle kılmıştır bu namazı. Ümmetine de çok önemli hep bu namazlarda ne yapmıştır? Nasihat etmiştir. Yani es geçilecek, böyle hafife alınacak bir ibadet şekli nedir? Değildir. Allah Resulü çok önem vermiştir. Hatta güneş ve ayın tutulmaları ayna içinde, defalarca tekrar etmeleri falan hep kıyameti nedir? Alametlerindendir. Buna hasreten dikkat edilmesi gerekir. Yani müttefıkın aleyh dediğimiz bu kadar Müslüm rivayetlerinden ne yapar? Gelir. Evet. Anladık mı? İnşallah anladık. Bunun alakalı olur mu Tabi buyurun. Unutuya gittik. Gittik. Semellahu Evet. Buradakini kıyamdan saymayanlar için bu o Fatiha Tamam. Çünkü burada bu namaza hastır. Bu gidiyorsun. Doğruluyorsun. Fatiha, Zamm-ı sure tekrar gidiyorsun, geliyorsun. O bu buna hastır. Bu buna, <gülüyor> buna. Bu buna hastır. Başka sorusu olan? Sıkmıyorum değil mi dersi? Yani. <gülüyor> yani. Namazı namazın diğer taraftan evet, ne? Aynı. aynı. Aynı. Sadece fazlası, Rukiye fazla gidiyor. Kalkınca semallahü lümenamü der. ve velekel hamd diyorsun ya. Ondan sonra Fatiha, Zamm-ı sure, tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Tekrar gidiyorum, tekrar geliyorum. Hatta o kadar sıcak bir günde kılınıyor ki kardeşler bu namaz, güneş tutulma namazı. Hatta oturduk, oturduğumuz yerde başımıza su döktük diyor yani sahabe. O kadar uzaktı ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Düşünün güneş demek ki e, tutulması uzun sürüyor. E, bizim e, yani normal kıldığımız namazlarda biliyorsunuz Kur'an'da kaç tane sure var? 6 1 Kaç 114. sure var? 14. Olur mu yani? 10 tane sure var. 114'ü nereden çıkarıyor? 114. 10 on tane ondan yatıp ondan kalktığı için Müslümanlar tıktık biti veriyor. Evet, Ama evet. Tabi 114 sureden kılanların tabi aksan olur, olur. Bazı yani kafaya kazan su döksen gene serinleyemezsin. Evet, gelelim istiskar namazına. Neydi istiskar namazı? Neydi kardeşlerim? Yağmur duaları namazı. Bu da nedir? Hutbelidir. İki rekat neyidir? Namazı vardır. Ee, Allah hepimize rahmet etsin. Ee, i̇nsanların Allah'ın e, Allah'a elini açarak e, iki rekat namaz kılarak dua ederek yağmur duası dediğimiz veya istiska dediğimiz bir namazdır. Bu da bir sabah namazının sünneti nasıl kılınırsa o şekilde kılınan bir namazdır. Ben katıldım. Hatta kayınpeder de çiftçidir. Defa... Baba kaç kere katıldın yağmur duasına? Hacandı, yağmur duasına katıldın mı? Kaç kere katıldın? Çok mu? Yağmadığı oralar, civarıya, yani şey katıldı değil mi? Hiç. Yağmadığı zamanlarda, yağmadığı zamanlarda. Hmm. Vallahi alimlerin dediği ki ben katıldığımda yağmur yağdı. Alimlerin dediği hangi topluluk gidiyor, rağmur duasına çıkar, Allah onları geri çevirmez diyor. Hatta gidenler, gökyüzünde bir bulut dahi olmasa hep şemşeyle giderler. Gidenler, hiç gitmeyenler onlarla dala geçerler. Ne ulan? Niye götürüyorsun şemsiyeyi? Sen dönüşte görürsün derler. Muhakkak Rabbim rahmetini vermiştir. Evet. İki rekat kılınır ve iki rekat namazdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tabi, dua etmiştir ve duasında birçok dualar yapmıştır bir tanesini size okuyayım isterseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbına hamd ettikten sonra Allah'tan başka ilah yoktur o dilediğini yapar ey Allah'ım Allah sensin senden başka ilah yoktur sen kanisin bizler ise fakiriz üzerimize rahmetindir yağdıracağın yağmuru bize kuvvetli kıl Uzun bir zaman faydalı eyle, e, eyle ve duasının hemen akabinde Allah Azze ve Celle yağmuru ne yapar? indirir ıslanmadık Hiçbir şeyi ne yapmaz? Bırakmaz. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim e, dua etmiştir. Dua ederken kıbleye doğru dönmüştür. Üstündeki elbisesini çıkarıp ne yapmıştır? Cübbesini ters çevirmiştir. Ve iki rekat kılmış olduğu namazı, kıldırmış olduğu namazın kıraatında ne yapmıştır? Aynı cuma günü, bayram namazı e, gibi kıraatı açıktan yapmıştır. Biliyorsunuz gündüz namazındaki vakitler nedir? Hafidir, cehri değildir. Ama cumaydı, bayramdı, e, istiskar namazıydı. Onun kıraatı nedir? Cehridir. Açıktan ne yapılır? Okulur. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ayakta bir gün hutbedeyken bir adam gelmiştir. Ee, ey Allah'ın Resulü işte kıtlık var. Hayvanlarımız telef oldu. Ne oldu ki? İşte yağmur yok. Hutbedeyken aleyhissalatü vesselam elini açmış ve dua etmiştir. Aynı adam Cuma günü, bir dahaki Cuma gelmiş. Ey Allah'ın Resulü yani dıkayacak delikleri, iş yani çamaşırımız bile kalmadı. Her tarafa sular girdi. Elini açmış Ya Rabbi bedeninin tepelerine demiş ve yağmurunu ne yapmıştır? Dinmiştir. Evet, ya. İslam alimlerinden bazıları bu şeyi getirerek e, istiska namazının hutbesi de vardır, ne yapmışlardır? demişlerdi İki rekattır. Fıraatı vardır, duası vardır. İleyen hutbede ne yapar? Nasiyatta edebilir. Benim gittiğimde e, bir müştü kıldırmıştı. Bayağı güzel, çok sert bir nasihat etmişti. Genelde kırgınlık dargınlık üzerineydi ve herkesi önce bir şey yaptılar Hı -hı. öpüştürdüler hem de böyle düzgün sarılmayanlara lan hırzı kırıklarsın yüzünüzden yağmur yağmıyor diye bunları iyice bir sardırdılar ondan sonra namaz ve dua hutbesi var ama önce bir bütün milleti bir şey yapıyorlar helallaştırıyorlar yani ondan sonra yağdı yağdı evet yağmur duası da nedir Budur. Yağmur da Allah'ın nedir? Elindedir. Bu da nedir? Rabb'ından gelen Rabbimizden gelen bir şeydir kardeşlerim. Evet. Anladık mı? Anlamadık mı? Gelelim cenazeye Gelelim mi? Gelelim, gelelim. <gülüyor> gelelim. Evet. Müslüman'ın Müslüman üzerinde kaç hakkı vardır? 6. 5. Yaptıklarınızı sayınmak. Hatta ziyareti. Hatta iyi temenniyle bulunmak. Selam vermek. Selam vermek. Davete icabet etmek <gülüyor> demek olduğu için. <gülüyor> Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. Selamlaşmak. Selam haktır. Eğer bir Müslüman bir Müslümana selam veriyor, öbürü de bu selamı almıyorsa almayan insan üzerinde bayağı bir ne vardır? Ağır haklar vardır. Ölüm. İkincisi nedir? Aksırmışsa, hamd etmişse ona teşvik vardır, dua vardır. Yani hamd ederse Hastalanmışsa ziyaretine gitmek vardır. Orada yoksa varmış gibi müdafasını yapmak vardır. Hani diyorlar ya avukatı mısın? Evet avukat olacaksın. Başka? Davet Davet ettiğinde davetine icabet edeceksin ve cenazesini edeceksin. Gelelim şimdi cenaze bölümüne. Evet. Alt oldu. Kişi savunmak. Hakkinden savunmak. Avukatlığını yapmak. Selam. Hatta. Sonra sayarız. Ölüm, davet, hapsulma. Allah Resulüne Selam, amcası Ebu Talip ölüm döşeğine düştüğünde ne yapıyor? Davet ediyor. Hemen koşuyor. Ey amcacığım bir kelime söyle. Sana bununla yardım edeceğimi umuyorum diyor. Bu da gösteriyor ki sekaret haline düşen birine La ilah illallah sözünü ne atmak telkin etme. Zorlamamı yok. Telkin edeceksiniz. Yanında La ilah illallah sözünü söylemenizde e, söylemeniz gerekiyor. Evet. Çünkü Allah Resulü Anisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin son sözü La ilahe illallah olursa o nereye gider? Cennete, Cennete gider diyor. Allah hepimize iman üzerine ölmeyi Amin. Amin. Yine kardeşlerim sünnet olan ölenin gözlerini kapatmak ve onun için ne yapmak? Dua etmektir. Ümmü Seleme'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Selemen'in yanına geliyor. Onun gözleri açık vaziyette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu dua ediyor ve mübarek elleriyle gözünü ne yapıyor? Kapatıyor. Hem dua hem de gözünü ne yapıyor? Kapatıyor. Onu müşahede edince daha iyi şimdi. Evet. Bütün bedeni örtecek bir örtüyle ölü örtülür. Ahirette de nasıl gördük diye bir inşallah. Yani cesedin üzeri ne yapılır? Bütün her tarafıyla kafası da, ayakları da komple bir örtüyle ne yapılır? Üzeri örtülür. Ama unuttum. Ve e, ölü işi yani teçhidin içi teçhidin kefenlenmeydi yıkanmaydı çabuk yapılır kardeşler. Cenaze ne yapılmaz? Bekletilmez. Çünkü Allah Resulunü İstilatibi Selam cenazede acele edin. Eğer diyor o salih insansa daha beni nereye bekletiyorsunuz? Der diyor. Eğer facirlerdense beni nereye götürüyorsunuz diye ağlar. Yani adamı bahtırmayındır. Gideceği yere götürün hemen koy. Evet. birilerinin ölenin borcunu malını tamamını kuşatacak olsa bile. Malından ödemek üzere elini çabuk tutması gerekir çünkü ceset ortaya konduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk sorduğu bunun borcu var mı? Eğer varsa Allah Resulü ne yapmıyor Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Kıldırmıyor, siz kıldırıyorsunuz. Neden böyle yapıyor? Bir Müslüman çıkıp donun borcunu ne yapabilir, üstlenebilir? Hemen sahabelerden bir tanesi. Ey Allah'ın Resulü onun borcu benim. veya iki tanesi. Ben, işte biz paylaşıyoruz. Kıldır ey Allah'ın Resulü diyor ve hemen o anda onun borcu ne yapılır, Kapatılıyor ve o Müslüman da kabre güzel bir şekilde konuyor. Bu da Müslümanların üzerine sünnettir. Ama bunu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Hakkınızı helal ediyorsunuz mu? Elbette. Çeviriyorlar. Halbuki bu böyle değil. Borcu var mı diye ne yapılır? Sorulur bu sözü kaldırdılar. Hakkınızı helal edin, helal edin. Helal edin, helal. Edin. Yallah, komun gidiyor. Olmaz. Böyle değil. Bir Böyle değil. 50 sene boynumuzdur. İşte Diyecek, öbürü de şey yapacak, üstüne yürüyüp adamı dövmeyecekler. Ordu varken Allah'a kılıfadılar mısın? Namazını kıldırmıyormuş keçen. Evet. Demin de söyledim, nerede geziyordun. Demin evet. de söyledim. Evet. Demek evet. şimdi dövdüm ben. Tamam. <gülüyor> ben çektim. O ben zaman uyanamadın duydum. daha. He. Tamam. Ölü ya. hazırken yapılacak bazı şeyler vardır. Bunlardan birisi, ölünün yüzü açılıp öpülebilir. Onun hakkında güzel sözler yüzüne ne yapılabilir? Söylenebilir. Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında Ebu Bekir Efendimiz orada yoktu. Gelince mübarek yüzünü açmış, öpmüş, dilin de güzel, ölün de güzel, ey Allah'ın Resulü diye ne yapmıştır? Ona güzel naatlarda bulunmuştur. Bu da bizim için nedir? önemli bir sünnetlerden bir tanesidir. Yine kişinin ölümünde o cenaze için ağlamakta bir sıkıntı nedir? Yoktur. Allah Resulü ve Vesselam oğlu İbrahim vefat ettiğinde ne yapmıştır? Üzülmüştür ve ağlamıştır. i̇bn Mesud şaşırmıştır ey Allah'ın Resulü. Sen de mi? Sen de mi ağlıyorsun? Ey İbrahim biz seni çok sevdik. Ölümün bizi mahzun kalp hüzünlendi, göz yaşardı. Vallahi bu isyandan değil demiştir. İsyan olmadığı müddetçe bu ne yapmalı? Gayet doğal bir şeydir. Çünkü fıtridir. insan üzüldüğünü gözünde gözünden ne yapar? Yaş gelir. Kalkıp oynayacak hali yok muhakkak. Ağlayacak. Ama burada yakayı paçayı yırtıp vay falan gitti, niye gitti. Dönüp gelse da ulan bunlar mı benim için ağlıyor diye bakar ya. Yağa paça yırtmak, cahiliye adetleri nedir? Haramdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben iki bet sesle harbetmek etmek için gönderildim. Birisi şu çalgı, çengi, müzik sesi. İkincisi de ölülerin arkasından yakılan şu ahl. Evet. Yaz yes, değil, ahl. Küm çaldılar herhalde. Kavalda dahil. Da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rafer vefat ettiğinde raferin evine yemek getirin. Nimetle sümük salya birbirine ne yapmasın? Karışmasın demiştir. Anadolu'da hakikaten bu sünnet hala devam eder. Ölü yani cenaze evine yakınlar ne yapar? Sofra getirir. Bir haftaya yakın oraya yemek getirmek sünnettir. Çünkü oranın acısı vardır. Acıyla nimet bir araya ne yapmasın? Gelmesindir. Yakınlar, komşuların getirmeleri güzel olur. Ama bunu ne yaptılar bugün? İyi ki öldün. Yemeği var biliyorsunuz hemen ayak üstü. Pide ayran tutuşturuyor Pide peçete de var yanında. Elin batmasın diye. Hemen onu tutuşturuyorlar. Bu da astımızın bidatlarında bir tanesi. Halbuki bu bir sünneti ne yapıyor? Öldürüyor. İkincisi, ayakta, yolda, iş yerinde taziye ne yapılmaz? Yapılmaz. Taziye evine gidilir. Allah sabrınızı artırsın. Eğer ölen, bilinen, zahiren müminlerdense Allah kabrini ne yapsın? Bol etsin, günahını affetsin, cennetliklerden eylesin. Hayır duada bulunmaktır. Oturup bir de okumak vardır. Kur'an okuyoruz evet. He? Onun da bir maktulan var. Bir de var. şey mi var? Dua türeleri okuyoruz. O yok işte. Yani ölüye değil, diriye okunan bir şeydir. Sıkıntı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman ne bir kabre gidip Kur'an okumuştur, ne ölüye gidip yanında hapimler indirmiştir, ne de Kur'an okumuştur. Ne sahabe yapmıştır, ne tabiin yapmıştır. Maalesef daha sonraki gelen insanlar İslam'ı hayatlarına geçirmeyince bir sıkıntı başlamış. Ne yapalım? Bu Kur'an bir hayat rızamı. Hadi sünneti terk ettik, ya bıraktık, ya cübbeye, ya şaylara. hayatta onu da geçtik. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Evet. E bari hiç okumuyoruz. Güzelce bakırdan kap yapalım, işleyelim, dua asalım. Başka ne yapalım? Atın atın atın. Evlenirken hediye verelim. Başka? yok okuyalım. Başka? Korkuyorsa yazalım. Hastanın altına koyalım. Başka? Ölünce gidelim, kabrinde okuyalım, e. evde okuyalım. Ama bunu hayata ne yapmayalım? Geçelim. Geçirmeyelim. Kur'an diriler içindir, ölüler için değildir. Ölüye okunan Kur'an, aslındaki o Müslümansa ona da en büyük nedir? Hakarettir. Kur'an diri için inmiştir. Kim çıkarmıştır bunu? Ben çıkarmadım. Bidattan kimin çıkardığına bakılmaz. Ama Kur'an diriler içindir ve bu konuda ölülere okunacağına dair rivayetlerin zayıf ve uydurma olduğuna dair çok güzel bir eser var. Muhammed bin Abdüselam'ın fecir yayınlarından çıktı ince bir kitaptır. Veyahut İkbal yayınlarından Sünnet ve Bidatlar diye bir kitap var. Onun içinde de var. Yani aynı bölüm, aynı yazarı. Çok güzel, mükemmel bir kitaptır. Almak isteyenler bu kitabı okursa, ölülere okunacak Yasin okunurdu veya Kur'an okunurdu rivayetlerin hiçbirinin sahih olmadığını orada ne yapar? Görür. Ama bugün günümüzde işte karşı yakıya gidip direklerde hoparlarda 24 saat değişik değişik karelerden hatimlerin inmesi bunun caiz olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Doğru olan onunla amet etmez. Hocam Ebu Davut'tan genel hakirle kıyaslattı. İşte dedim ya. Sen soru sorarken cevabını dinlemedi, Sahat ve sahih hiçbir rivayet yok. Durdu şey lan işte. sahih hiçbir rivayet yok. Soru sorarken bir bir cevabını bir kaçırıyorsunuz. Bir Peki biz ölünün yani birinin öldüğünü duydunuz, yani benim öldüğümü duydunuz. Ne yapıyorsunuz? İnna, ve inna Müminlerin yani bir şey haber böyle. geldiğinde, cenaze haberi geldiğinde, İnna ve İnna Riyâhi Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dönücüleriz. Sözü nedir? Sünnettir. Bu da aynı zamanda Bakara suresinin her haberde, 100. He? Her kötü haberde... Tabii, her kötü yok. Her e, uygun olmayan bir şeyde yani bir musibette söylenen e, zikirlerdendir. Çünkü o müminler başlarına bir musibet geldiğinde inna lillahi ve inna ilaydi denir. Bakara suresinin 156. yanlış hatırlamıyorsam Bakın 155 ya da 150 abi. Lokman 7. Hocam kesinlikle bir kesinlikle kesinlikle açıkçası getirir misiniz yani? Kadınların hangi satıda bulunması? Bir bakıyoruz ortada, bir bakıyoruz başta, bir bakıyoruz sonunda. Kadınlar yani cenazede hangi satıda dururlar? Kadınlar mı? Kadınların cenaze Cenazede mi? Cenazede mi? Kılma yükümlüğü mü yok zaten? Şimdi kadınlar e, hangi saf olursa olsun... Erkeklerin saflarının arkasında çocuklar, çocukların saflarının arkasında durmak zorunda. Kadınlar, Ayşe annemiz falanın cenaze namazı besçitte kılındı. Ben de onlara arkadan uydum diyor. Kadınlar cenaze namazına katılabilirler. Fakat arka, yani normal namazda kadınlar nerede duruyorsa o şekilde durması gerekir. Erkeklerle aynı safta ne yapamaz? Duramaz. Evet. Biz cenaze haberi duyduğumuzda ne yapacağız? Bunu duyacağız. Ölünün yakınlarına e, düşen bazı görevler vardır ki işlememesi gereken. <gülüyor> Cenazenin arkasından ne yapmayacak? Ağıt yakmayacak. Yanaklarına vurup yaka paça ne yapmayacak? Yırtmayacak. Saçlarını ne yapmayacak? Kazıtmayacak. Yüksek sesten ağlamayacak. Saçlarını ne yapmayacak? Yolmayacak. Ölüye karşı vazifelerdir. Onu ne yapmak? Hı hı. Yıkamak. Ne yapmak? Hı. Yıkamak. Yıkamak nereden aynı bir insan nasıl gusledilirse öyle guslettirilir. Yani sağından başlanır. Hatta ağzalarını 1, 3, 5, 7'ye kadar yıkamak da nedir? Sünnettir. Üç parça kefenden ne yapılır? Kefendenir. Şu dışarıya bir bakın mı? Kim girdi çıktı ya? Biri var içeride. Olmaz mı ya? Bu Kim o? Hayır, ha, o mu gelmiş? Ee, üç parça keten vardır. Kadın olsun, erkek olsun hiçbir zaman avret mahalli ne yapılmaz, bakılmaz. Ee, erkekse göbekle diz kapağı arasına kalın bir bez bırak e, konur ve erkek yıkadığında Aleykümselamun varamuttullah bereket. Eli deriyi hissetmeyecek şekilde bez dolar ve kaynar sularla güzelce komple her tarafını ne yapar? Yıkar. Bezin altından da avret mahallini güzelce ne yapar? Yıkar. Kesinlikle hiçbir zaman ne yapamaz? Bak. Bakamaz. Ölünün avret mahalline bakmak haramdır. Tamam. Dirinin de haramdır. Ölünün de nedir? Haramdır. Kadın olsun, erkek olsun, karı koca birbirlerini ne yapabilir? Yıkayabilir. Bunda hiçbir sakınca nedir? Yoktur. Hatta Ayşe annemiz diyor ki, kendisine razı olsun keşke diyor yani Allah Resulü'nü yıkayan <gülüyor> hanımlar olsaydı daha hayırlı olurdu. Eğer öyle yıkayacaklarını bilseydim artık ne için kullandı bilmiyorum. Biz yıkar onu defnederdik daha hayırlı olur diye, diye sözde söylemiştir. De, de evet. ölüyü, ölüyü karı koca ikisi de birbirlerini ne yaparmış yıkaya miymiş. Kefendeki bulunması gereken özellikler nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere beyaz elbiseler giymeyi tavsiye ettiği gibi ölülerinizi ne yapın, beyazla, beyaz elbiseyle kefenleyin demiştir. Beyazı tercih etmeyi söylemiştir. Kefen de üç parçadır ve e, üç parçanın nasıl olduğunu biliyor musunuz? Bir gün ben size bir hazır kefen getireyim, birini burada bir kefenleyelim. Hepiniz öğrenmiş. de öğrenmişiz. Olmaz mı? Olur Bunu ben es geçeyim. Tasımik efendim. Pamuk istemem ben. Pamuk istemem. Pamuk falan Kampuk yok. Ama bidattır. Hoş şey değil. Ha? Evet. evet. E, cenaze evet. namazı da kaç rekattır? İki rekattır. Değil mi attılar? Ben sana biliyorum. Düşecek Ezan-ı Kavmedi de vardır. Değil mi? Biraz selası mı vardır? Yoktur. Bidattır. Evet. Seydetmiş mi? Kaç seyde mi? Seyde yok. ayakta. İki. iki kere. Evet. İki kere. <gülüyor> <gülüyor> uyuyor millet ya. <gülüyor> <gülüyor> yani uyuyor, uyuyor. Biliyor <Video> da düşüyor. ha. selası var mı? Nasıl? Selası var mı? Yok. Selası yok. Selası yok. Cenaze namazı ayakta kılınan bir namazdır. Dua namazıdır. Erkekse neresine durulur? Göbek hizasına veya kadınsa göğüs hizasına veya baş hizasına durulur. E, cenaze namazı kılınırken Aleykümselam var mı e, Birinci teklirde ne okuyorduk? Fatiha. Fatiha. Dua okuyorduk ve boş tekbir. Birinci tekbirde Fatiha. Allah kendisinden razı olsun Buhari ve Müslüm'ün naklettiği bir rivayette İbn Abbas bir gün cenaze namazını açıktan kıldırıyor. Tekbiri alıyor, Fatiha suresini okuyor. Allahu Ekber diyor, Salli ve Bari'yi okuyor. Allahu Ekber diyor, Meyyit'e dua ediyor. Allahu Ekber diyor, Esselamu Aleyküm ve diyor. Cenaze namazını kılmış şekli nasılmış? Buymuş. Birinci tekbirde bari. Fatih. Ha. ikinci tekbirde Ali bari bari. Barik. Üçüncü tekbirde Meyyit'e -tek mey dua. Dört, beş, altı tekbirde de kıldığı var mıdır? Var. Vardır. Bir Bu tekbirlerin hepsinde Meyyit'e dua vardır. Dua çoğaltılabilir. En son ki Allah-u selamlardır. O kadar. Eee İnşallah çarşambaya unutmam. Ben bir kefen getireyim buraya. O şekilde sohbete devam edelim. Haneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa Ente estağfurike ve Elhamdülillahi rabbil alem. Şimdi kapatın. Sorularınız varsa buyurun.